Şeyhin talep edilmesi vaciptir. Gerçek şudur ki, böyle bir şeyhe mecazi olarak bağlanılması, onun sevgisi ve onunla alakadar olmak vaciptir. Ancak bununla mürit, hakiki olan mehabbet ve marifete yükselmeye güç bulur. Bunun içinde birçok edep ve usuller ayrıca belirtilmiştir. Haşiye 5 Bir kimsedeki kibir, benlik, gösteriş, haset, aşırı hırs olduğu takdirde şeyhe intisap etmesi ve cismani ve ruhani sohbetle yanında bulunması veya bulundurulması namaz gibi farzdır. Nitekim hasta olan bir kimsenin doktora gitmesi de birçok yerlerde farz olur. Şayet bu hastalıklardan biri kalpte bulunmazsa, kamil ve ekmel olabilmek için bir şeyhe teslim olmak fazilettir. Nitekim Ekmelül Ulama 29. mektubunun Telvihat-ı üçüncü 3. Telvihinde Şöyle diyor Adi bir samimi ehli tarikat Suri, zahiri Bir mütefennin, derin alimden Daha ziyade kendini muhafaza eder O zevki tarikat Vasıtasıyla ve o Mahabbeti evliya cihetiyle imanını Kurtarır Kebairle fasık olur Fakat kafir olmaz Kolaylıkla zındıkaya sokulmaz Şedid bir mahabbet ve metin bir itikat ile aktap kabul ettiği bir silsile meşayihı onun nazarında hiçbir kuvvet çürütemez. Çürütemediği için onlardan itimadını kesemez. Onlardan itimadı kesilmezse zındıkaya giremez. Tarikatte hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen bir muhakkik delilleri dahi delil ile ispat edebilen alim zat da olsa şimdiki zındıkların desiselerine karşı kendini tam muhafaza etmesi müşkülleşmiştir.